Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuklarımız Murat Belge ve Barış Özkul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Murat Belge ve Barış Özkul ikinci programımızı yapıyoruz. Ve yine Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Geçen programda batıllaşma, doğu batı meselesi ve milliyetçi edebiyattan bahsetmiştik. Bu programda, geçen programda Barış da bahsetmiştim. Murat Bergen'in Genesiz, Büyük Ulusal Anlatı ve türlü, e, Türklerin Kökeni. Biraz belki ona da girebiliriz. Geçen haftaki konuştuğumuz bütün bu Hı -hı. milliyetçilik meselesinin köken meselesi. Hı -hı. Ve o yine ulus meselesi senin de bahsettiğin gibi. Bu e, ulusun kökenleri meselesi sizin yine oldukça ilginizi çekmiş. Ve e, Genesiz ilk çıktığı anda da baya ilgi görmüştü. Hala ilgi gören bir kitap. ...daha önce de böyle bir çalışma... ...yok sanırım değil mi... ...Türkçe Edebiyat üzerine Barış... Yok, ...yani böyle sizinle hocam... Yani, evet. ...yani bu... E, ...fakat işe... ...yaramış mı bu köken anlatıları... ...hocam... <gülüyor> <Onlar ne? gülüyor> ...ve gerçekten hani bir şeye karşılık... ...gelmiş mi döneminde? Ee, yani... ...şöyle diyelim... E, ...orada ele alınan... ...ideolojik bakışların... Hı hı. ...sahipleri... Ee, bunlar sert ideolojiler. Hı -hı. Yani öyle bir, bir kitaba bakıp da Hı -hı. bu ideoloji sahipleri, ideolojileri hakkında moru üretmiyorlar. Hı -hı. Üretmelerini beklememek gerek. Yani o tür bir şeyi olmaz, e, etkisi olmaz ama bu ideolojilere henüz girmemiş. Hı -hı. Çeşitli nedenlerle yani vakti olmamış ya da hoşlanmamış. Hı -hı. Yani o insanlara bunlara bakarken ve bunlara karşı kendini bir şekilde bir mesafede korurken belki ellerine daha bir yani bir kalkan daha vermiş olabilir böyle bir kitabın olmasın. Ya bir nevi el kitabı gibi belki de. Yani, yani evet, Ya da bu öyle. edebi metinle yapıldığında yani mesaj değil mi? Mesaj da yerini bulur kaygısıyla mı? Çünkü çok fazla ayrıntılar, detaylar, gereksiz bir tarih tartışması ya da yeni bir tarih inşa etme meselesi. Peki hocam mesela bugün de bir yeni bir köken hikayesi yazılabilir mi sizce? Ya da bugünün ya da köken hikayesi her devir yazılabilen bir şey midir? Edebiyatçıların bu kökenle kurduğu ilişki yani belirli devirlerde ortaya çıkar mı? Ya da artık 2000'lerden sonra ne bileyim işte global dünya, işte kapitalist, modernleşme bunlar oldu bitti ve artık bir köken meselesi de ortadan kalktı mı? Kolay kolay kalkmaz herhalde. Şimdi bu genel olarak yani tarih ilgisi. Hani şey Kelimelerin kendisinden gidecek olursak işte insanlar geçmişi merak ediyorlar. Öyle mi? Yani, pek öyle değil bence yani geçmişi merak etmekten çok kaygı geleceği kurmak dolayısıyla o kurmak istediğin geleceğe uygun bir geçmiş inşa etmeye çalışıyorsun yani e, bildiğimiz gerçek tarihçilikten bu tür ersat tarihçilikleri ayıran şey bu yani sen e, olan tarihi değil olmasını istediğin Tarihin peşindesin. Olan tarih lafı zaten kendisi pek problematik bir, bir laf. Yani nedir olan tarih? Ee, kolay bir şey değil bunu çıkarmak. Yani bir takım teorilerin olur. Ee, teorilerinin kendi iç tutarlılıklarını kurmaya çalışırsın. Ama herkes bilmeli ki hiçbir zaman gerçek tarih diye bir şey bulamayız. Çünkü gerçek tarih dediğimiz şey her şeyin, her şey, yani, Korku. E, evet, o her şey dediğimiz şey sonsuz, insan zihni sonlu. Yani, hı hı. Dolayısıyla baştan bir yetişememe durumu var. E, şimdi yani eğer e, şu geleceği istiyorum, bu geleceği istiyorumdan çıkıyorsa bu sorun, e, Demek ki bu her zaman patlak verebilir. Çünkü her zaman bir gelecek kaygısı olacaktır. Ama bunu yaparken e, metodolojide gene bazı değişiklikler tarihi içinde olabilir. Yani bunu bilmem, şu türlü, bu türlü bir Hı -hı. kökene bağlamaktan vazgeçebilir Hı -hı. insanlar. Yani, yani bugün şuradayız. Hı -hı. Yeni simeranyalar ee, belki. Yani şöyle bir gelecek istiyoruz. Bu yani ben mesela insan haklarını saygı gördüğü bir gelecek istiyorum dedim. Hı hı. E, şimdi bunu yapmak için e, şey Orhun anıtlarına gidip orada <gülüyor> e, insan hakları. Bak işte burada Bilge Kağan insan hakları demek istemiş ama hı hı. öyle dememiş de böyle. Şimdi bunların gereği yok yani insan hakları istiyorsun insan hakları istiyorum. E, bunu illa bir kökene bağlamam gerekmiyor. Ben bugün e, Bugün günlerden Pazartesi, bunu istiyorum evet, yeter. Doğru sadece istemek yeterli. Evet. şimdi Amerika'yı Türklerin keşfettiği yeni bir şey evet. gelecek <gülüyor> projeksiyonu var artık oradan evet, gidecek aslında herhalde. Filmler. Evet. filmlerde falan nasıl? Yine futürchi falan yani. Öyle. Evet, evet. evet. gelecek mesela o konuda ben onu evet. hissediyorum yani işte bu. Evet. Bizim gibi düşünenler gerçek tarihi çarpıtanlar olacak. Evet. Ee, batıya köredik e, evet. sakatlanmış insanlarız biz ee, falan filan yani. Tabi. Öyle gidecek. Evet. Doğru. Ee, şimdi biraz eskiye dönelim mi bu 70'ler 80'ler işte sizin e, yeni dergide yazdıklarınız halkın dostlarında, sonrasında birikim dergisini kurmanız. Şimdi o dönemki ortama baktığımızda, edebiyat ortamına aslında sizin oldukça ayırt edici bir şekilde, evet. belki o günden bugüne değişmeyen bir şey olarak sürekli bir yöntem tutarladık ve nedensellik öneriyorsunuz. Hmm. Yani metinlerde ve metinlere bakışta. Şimdi 70'lerde ben... Yani ...kendim bilmiyorum Barış belki sen de merak ediyorsundur... ...şeyi sen çok merak ediyorum... ...böyle e, herhangi bir polemiğe girdiniz mi... ...70'ler ya da 80'lerde? Ben Böyle... bir şeyi alabilir miyim tabii, tabii, tabii. <gülüyor> da da şey ...biraz <gülüyor> baktığım için... ...programa gelmeden Hı -hı. önce... Tabii. ...ilk test edebildiğim kadar... ...bu 66'da bir Yordam diye bir dergi çıkartıyor şeyler... Hmm. ...Hüseyin Cöntürk... ...Haluk hmm. Aker falan ...onlarla Divan Edebiyatı... Tartışması ...tartışmasına mı var? Hı -hı. girmiş ama yani tartışmanın esasında divan edebiyatı değil de Metin okumanın yöntemi yani metni nasıl şey yaparız değerlendiririz ...orada tabi senin dediğin gibi bir nesnellik arayışı var ama aynı zamanda şu da var yani hani işte e, divan edebiyatını anlamak Hı -hı. için sadece o şiire şey Hı -hı. olmak ajı olmak o şiirle aşırıaşır olmak yetmez aynı zamanda o devrin şeyini e, beğeni Hı -hı. E, zevk ölçütünü şey yapmak bilmek Hı -hı. lazım buradan bakmak lazım. Dolayısıyla yani e, hani yani zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir şey vardır ya bizde. Bunun hı hı. dışına çıkıp evet. aslında o zevkleri ve renkleri belirleyen toplumsal hı hı. ortam. Yani bu sanırım ilk benim tespit edebildiğim kadar hani hı hı. yani daha sonrasında yani bir, belli bir sorunsal içinde, tutarlı bir sorunsal içinde yazıyor Murat Belge. O, o tartışma herhalde bir milat gibi bir şey. Hı, öyle mi? Ne güzel. Bilmiyorum yani bilmiyorum. Yani bir de divan edebiyatı olması da. <gülüyor> Hüseyin ee, Cihan Türk tabi bir de yani o da bir şeyi ekoli temsil ediyor aslında değil mi? O e, o formalist bir... tabi biçimci hmm. ee, şimdi ben şeyle Marksist eleştirmenler arasında Lukaç'la pek fazla anlaşamam hmm. ee, ama bazı anlaştığım ve özellikle hak verdiğim noktalar vardı bu hmm. illa hani Lukaç'ın kendi şeyi ...buluşu da olmayabilir ama... Yani ...Lukas'ın mesela tarihi romanı... ...meraklıdır. Ee, şimdi Barış'ın söylediği şey... ...benim için geçerli. Ben de tarihilik... Hı, e, ...ilkesine... ...bağlıyımdır. Ee, hani tarihi materyalizm. Şimdi ee, diyalektik materyalizm... ...çok geçerli bir şey değildir ama... ...tarihi hı. materyalizm son derece geçerlidir. Hala... Şimdi mesela Salambo'yu falan eleştirir Flaubert'in Salambos'unu. Lukaç der ki yani işte Kartaca'da bilmem ne geçen bir tarihi olay fakat bu insanlar bizim 20. yüzyılda ya da 19. yüzyılda Fransa'da insanlar nasıl düşünürlerse öyle düşünüyorlar. Ha yani tarihi roman yazacaksan o insanlar kendi yaşadıkları çağda nasıl düşünüyordu falan bunları incelemem mi? ortaya koyman lazım tarihi rom, roman o zaman tarihi Hı -hı. roman olur mesela bu bizde de hiç üzerinde durulmuş falan bir, şey bir şey değildir değil evet hala ee, değil. Hı -hı. yani divan edebiyatı orada da hani sembolik de bir şey ee, evet yani şey mesela e, divan edebiyatı değil de e, Yunus Emre'nin bir şiirini alıp okuduğumuzda tabii hangi şiir olduğuna da bakar ama yani bunların pek çoğunda adam sevgilisine bir şiir yazıyor diye okuyabiliriz. Hı hı. Ee, yani, yani. Yunus Emre'nin mistik olduğunu evet, bilmemiz. Tasavvuf. Tasavvuf kültüründen haberimiz yoksa bana seni gerek seni dediği şahıs kimse yani hı hı. Allah olduğu aklımıza hiç yani gelmeyebilir. Ben... Yani dolayısıyla şey edebiyatı her zaman tarihi bağlamıyla birlikte ele almak gerekir. Benim şeyim eleştiri de yöntem olarak benimsediğim şey de bir hayli eklektik olabilir. Çünkü mesela ben psikanalitik eleştiri ekolünden gelmiyorum. Evet, onu soracaktım. İyi oldu. <gülüyor> Ama yani ele aldığım eser bunu böyle gerektiriyorsa o zaman işte o konulara da gireriz, bakarız, ederiz falan. Ee, ama tarihilik hı hı. E, orada bir şeyim var yani biz e, daha <gülüyor> o şeyi, e, o gereği e, vurguluyorum. <gülüyor> Bir de şey de var sanırım bu tarihilikle e, kaynaklı sen ne dersin bilmiyorum Barış ama hep böyle e, e, bugün de güncel olanı takip etmek. Yani güncelin de o tarihlikle arasındaki hmm. ilişkiyi hep yeniden düşünmek ve yeniden hmm. kurmak. Şu anda Birikim Dergisi'nde de zaten var olan dönemin e, yeni bir kaydını hmm. siz aslında bu şekilde tutmaya da çalışıyorsunuz en azından benim yazılardan gördüğüm kadarıyla. Yani yaşadığımız dönemdeki bütün bu kültürel ve edebi ortam ve ideolojik söylemler nasıl tarihileşebilir? Ve yani bunu bir zincir gibi dün bugün yarın şeklinde değil ama yani kendi tarihi de bugünden yapmak. Hani bugün önemli bir şey sizin için. Ee, evet tabii. Bu da şey. Benim he. orada görebildiğim kadarıyla biraz yani ideolojiyi nasıl tanımladığında da Hı -hı. alakalı. Yani çok erken tarihler netven ideoloji meselesi üzerine de düşünmüş, taş taşımış, yazmış. Evet. Ya özellikle birikime yazdığı Hı. ilk yazılarda filan. İşte yani ideoloji de insanın aslında gündelik hayattaki şeyi kendi gerçekliğiyle, kendi koşullarıyla kurduğu somut ilişki biçimi. Yani evet. yanlış bilinç Hı. falan değil de. Evet, hani evet. Ha, evet. Üzerimize girdiğimiz gömlek evet. de aslında bizim ideolojimiz filan. Yanlış Oradan bilinç şey diye yola çıktıkları için çok ihmal ettiler. Maksisler de şey ideoloji evet. altyapıdır, işte bilmem Hı. nedir falan Hı. deyince birdenbire de şey işte bir yansıma, mansıma bir kendi başına bir şey olmayan bir evet. var varlığı olmayan e, böyle bir hayal falan haline geldi. Çünkü öyle değil tabii insan hayatında hı hı. en önemli motivasyonlar ideolojiden geliyor. Evet bu ideolojik mesele de yine yani e, mesela modernleşmenin de e, sizin metinler ya yani metinlere bakarken Hani kahramanların da belirli bir ideolojiyi hep üstlendikleri aslında. Hmm. Çünkü senin dediğin gibi ideoloji denilen şey sadece belirli bir fikri söylemek ya da yaymak değil. Bir zaten hani üstüne giydiğin gömlek de o ideolojinin bir parçası. Yani ne söylediği ve ne şekilde var olduğu ve onun nasıl bir ideolojik nesne olarak ortaya çıktığı. Hmm. O yüzden de sanırım güncel hep ilginizi çekiyor. Çünkü evet. o eskiler belki hala yaşamaya devam ediyorlar başka şekillerde ya da. Orada tabii şeyi ayrımı yapmak lazım bence yani. Hı hı. Hani kısaca şey miyim? İdeoloji de yani estetik estetiğin ideolojisi olarak hı. koymak lazım. Belki Metinler'de baktığı şey Hı hı. Aslında o yani yoksa işte hani Asım bezici gibi falan da ideoloji yapabilirsin Hani evet. doğrudan işte ikinci yeni hı hı. Menderes döneminin ürünüdür falan diye bir şey yazmaktan ziyade Hani gündelik hayatın eserde nasıl şey yaşantı haline getirildiği nasıl şey yapıldığı yani temsil edildiği evet. yeniden üretildiği falan hı hı. esas evet, benim evet. görebildiğim kadar hani bir tabi katılır kesinlikle. mısın bilmiyorum ama? Valla insanın galiba temel özelliği e, yaptığı her şeyle bir şeyi dönüştürüyor. Yani ekonomi dediğimiz şey insanın doğada bulduklarını kendisi için yararlı ürünlere dönüştürmesinden ortaya çıkıyor. İşte siyaset dediğimiz şey var olan toplumsal ilişkileri daha başka türlü ilişkilere dönüştürme çabasından çıkıyor. İdeoloji dediğimiz şey de var olan verili ideoloji şey. E, Gene aynı şekilde dönüştürme çabaları ki bunu yani bilimde yapabiliriz. Ee, bunun bir kendine göre bir dili ve şey, yöntemi var. Ee, edebiyat da yapabiliriz. O da e, bilimdekinden farklı bir bilgi biçimi. Ama yani işte bize verilir, işte şunlar şunlar şöyledir denilen dünyada, e, ha şu şöyle de olabilir. Hı hı. Bir başka şey getirebilmek. Ee, Şimdi böyle bakınca da şey sanat için evet. yani genel ideoloji var, hı hı. genel ideoloji içinde yazar olarak benim bir ideolojim var ama gene aynı şekilde toplumda oluşmuş bir estetik ideoloji var. O estetik ideolojiyi edebiyat hı hı. estetiği, işte resim estetiği, müzik estetiği olarak alabilirsin. İşte bu şöyle yapılır, böyle yapılır. Yani şöyle yapılıp böyle yapılırsa sadece ve başka türlü yapılmazsa o zaman bu 12 sesli kromatik dizi çıkmaz. Sittin Sen'e demek ki birisi işte düşünecek bir birikim olacak bilmem ne. Sonra da işte Şenberg çıkacak yiyecek diyecek ki böyledir ee, her evet. şey allak bullak olacak falan. Böyle gidiyor ee, evet. insan tarihi. Zaten o yüzden şey sizin bu tarihten güncelliğe bence çok olağanüstü bir isim bu. Yani tarihten güncelliğe diye hani kitabın bu şekilde ortaya çıkması. Ya mesela tarihe ve tarihiliğe bu şekilde bakmak. E, o da yani sanırım yetmişler hatta 80'ler belki 90'lar için bile çok yenilikçi mi diyelim. Ne diyeyim? ne diyeyim doğru kavram nedir bilmiyorum ama sonuçta bir fark var. Hani o yüzden de ben gerçekten sizin doğrudan bir polemiğe girmemiş olmanızı da çok şaşırıyorum. Hani insanlar birbirlerini anlamadıkları için mi yoksa... Gerçi tabii bu karşı tarafın yani aslında hmm. sorusu sizin değil. Ama yani özellikle 70'lerde bir oldukça polemiklerin yoğun olduğu dönemler de var aslında. Ya bunlardan uzak kalmak daha ne bileyim kendi çevrenizde yeni bir... Edebi ya da ne diyelim bir ekol ya da bir bakış açısı yaratmanın getirdiği bir şey mi vardı yoksa dönemin ortamı içerisindeki aydınlar ya da işte daha özelde edebiyat eleştirisiyle ilgilenenler biraz daha suların durulmasını mı bekliyorlardı? Vallahi şimdi geldik 2018 olduk 20 artık 20 yılını doldurunmayın az kaldı ee, eleştiriden bahsediyoruz. Ee, ya yani ben bu işlere ilk karıştığım zamanlar 60'ların başları. İşte Mehmet Fuat'la tanıştık. D yayınlarına gidiyorum, geliyorum falan. O zamanlar işte Türkiye'de eleştiri şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte şunları tanımak lazım, bunları düşünmek lazım diye tartışılırdı. İşte Bernamoran geldi. O da hani o şey gibidir. Ee, kolay kolay benimsenmeyen evet. Lamancılardan bahsettik. Onun şey alanda. Öbür alanda olan bir temsilcisi de Bernamoran evet. diyebiliriz. İşte onun kitabı falan geldi. İşte şimdi 2017'yi bitirmek üzereyiz. Ee, ne oldu bu yıllar içinde? Eleştiri şuradaydı, buraya geldi. Diye bir Diyecek şey. Bir şey var mı? Yok. Yok maalesef. böyle bir şey yok ve en polemikte de bilmem. Yani ben bu adamı seviyorum. Ben bu adamı seviyorum. Hep böyle değil mi? Evet. Polemiğe Bunun dönüşemiyor. Şahsiyet. Arkasında bir şey yok. Bir birikim yok falan filan. Ya da kişiye göre değişiyor. Ee, polemik yani sataşma olarak bir şey olur. Hep, hep öyle oluyor. başlamış Hı. gerçi. Yani daha birbirlerinin o neydi Ahmet tatın şeyi döv dövmesinden ee, lastik sayıtı bugün sahit, evet. bir şey değişmemiş. Yani sen ne düşünüyorsun Barış bilmiyorum ama ben klasik Türkoloji eğitimi almış biriyim. Hı hı. Ve klasik Türkoloji eğitimi veren bir bölümde öğretim üyesiyim. Ee, fakat yıllar içerisinde bizim eğitim sistemimizdeki eleştirel e, teori ya da edebiyat eleştirisi metinlerine yaklaşımlarında okuduğumuz kitaplar... ...Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki mezunlar ve hocalar tarafından üretilmemiş kitaplar. Hı hı. <gülüyor> Bu da şimdi önemli... Yani sizin metinleriniz, biraz önce söylediğiniz Bernan neredeyse bütün Türklüğü ve Edebiyatı bölümlerinde şu anda e, Türk roman eleştirel bir bakış okutuluyor ve oradaki kitaplar okutuluyor Hı. ayrıca. O anlamda tek başına belki bir kanon yarattı evet, o evet. kitap. E, sonrasında Cale Parla'nın çalışmaları, sizin çalışmalarınız ve belki bugün birazcık daha işte Orhan, Orhan Koçak ve oradan. Nurdan Gürbilek. Yani sonuçta buradaki kişilerin hiçbirisi... Türkoloji Hı -hı. yani eğitimi ama yani o kasta rağmen yani o bütün Türkleri ve edibiyat bölümlerinin muhafazakar yapısına rağmen bunu artık kırılabilmiş. En azından ben 90'lı yıllarda üniversitede öğrenciydim ve okuyorduk. Yani 90'lardan bugüne de okunuyor. Başka da bir şey değişmedi. Dediğiniz gibi yerine de başka bir şey gelmedi. İşte Seyizci Halepar'la, Nürdangül, Bilek Orhan Koçak üretmeye de devam ediyorsunuz sonuçta. Bu süreç de devam ediyor. Ama şey yani o mekanizma içerisinde yer alamadı. Yani bir de eğitimci olarak baktığımızda sen de tabii Barış... ...sen de klasik yani Türkoloji şey, eğitiminden gelmeyen birisin. Toplumu çok yani eleştirel düşünmeye şey evet. yatkın bir toplum değil. Yani aldığı eğitimden başlayarak ilk yani şeyden çocukluğundan itibaren... hani evet. ...eleştirel düşünmeye Hı -hı. değil de Hı -hı. şey yapmaya yani itaat etmeye... ...cemaat ilişkileri içine girmeye daha şey yatkın Hı -hı. bir şey toplum. Dolayısıyla hani o Poştut. edebiyat eleştirmeni <gülüyor> yetişmediği gibi şey de yetişmiyor. Evet, yani bir filozof falan da belki yetişmiyor <gülüyor> ne bileyim hani ya da bağımsız bir siyaset düşünürü de yetişmiyor filan işte. Evet. Şu son 3-5 yılda gördük. Yani hiç beklemeyeceğimiz insanlar mesela birdenbire evet. şey yapabildiler. Ya mesela hocam bu Değil sizin beklediğiniz, pardon, bu sizin Hı? beklediğiniz bir şey miydi? Yani sizin ve işte Berna Bey'in... Yok daha yani... iyimser başla dedik hayatım yani o beklediğimiz şeyler... <gülüyor> Pek olmadı. Şimdi mesela eleştiri lafının kendisi nasıl anlaşılıyor? Yani Bu kelimelerin sözlüklere baktığımız zaman bir anlamları var. Bir de insanların hmm. pratikte nasıl kullanılır. Yani Bu genellikle köt kötülemek anlamına evet. kullanılıyor. Yani L Ahmet, Ahmet Mehmet'i eleştirmiş deyince Ahmet'in Mehmet'in ne kadar iyi şeyler yaptığını Hı. söylediğini anlamıyoruz. Kötü bir şey yaptığını söylemiştir. Şimdi o zaman yani demek ki eleştiri bir şeyin aleyhinde bulunmak gibi anlaşılıyor. Şimdi aleyhinde bulunacaksan ben ona düşman oluyorum ve zaten Hı -hı. ilgilenmiyorum. Evet. Zaten kötü. Yoksa yani. Yani dolayısıyla Hı -hı. ne şu bakımdan iyi demeyi önemsiyorum ne de şu bakımdan kötü demeyi. Yani bakıma önemli değil. İşte demin nedensellik diyordun. Hı -hı. Burada da bir nedenselliğe gerek yok adeta. Evet, kötü. <gülüyor> Işte. Şey. Kötü olduğunu söyledik Daha ne söyleyeceğiz ki işte tamam yani Kötü olan bir şeyi de kalkıp da işte Şurası şöyle burası böyle diye Uzun boylu şey yapmana incelemene falan zaten gerek yok Yani Peki şeyi bekliyor muydunuz? Yani bu Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde bu kitapların okunulması Bu beklenen bir şey miydi? ikiniz açısından ee, da abi, Bir bakıma, <gülüyor> evet Bak şöyle 50'lerin sonunda ilk olarak olarak Erzurum Üniversitesi kuruldu. Ya. Yeah. Şimdi orada bir dil vazifesi falan olan şey Frank olarak bilinen bir enlem oranda kalktı gitti orayı. Evet. Yani Erzurum'da bir İngiliz filolojisi açmak ne kadar isabetliydi herhalde. Yani en azından tartışılır. İşte Gate'in bir falan gibi bir takım kitaplar var şeyde. Üniversite kitaplarında. Eee o zaman daha belki İstanbul Üniversitesi'nde bile yani doğrudur bir kütüphane yok falan. Neyse o sırada Mehmet Kaplan da orada. O hı. da Türkoloji bölümü kuruyor. Orada konuştuklarını bana Berna Bey anlattıydı. Ya işte biz şey bir metot bilmiyoruz diyor hı hı. Mehmet Kaplan. Siz diyor bu yabancı filolojileri şey yapan okutan Öyle adamlar mi? bu metotları iyi bilirsiniz. Yani bizlere bu bakımdan yol gösterebilirsiniz. O zaman işte bu Türkiye'de edebiyatın gelişmesinde de siz yabancı filologlar bu şekilde <gülüyor> katkıda, bulunursunuz. katkıda bulunursunuz falan düşün. Mehmet Kaplan bana göre çok milliyetçi şey, anlaştığım bir insan. Hiçbir zaman olmadı falan ama bu doğru bir yaklaşım. Söyledikleri de doğru ve o cami adam hala az insanın e, kabul ettiği bir şey. Yani dolayı ben bunu Bernabéden dinlediğim için yani o zaman baktım hani o edebiyat kuramları falan tam da yani bu... Evet Türkçe ıı, örneklerle şeye... Yine, ıı, yani Kaplan'ın söylediği şeye de uygun. Ve ıı, yani işte biz de yazmaya başladık. Şu anlamda ıı, ıı, beklemiyordum diyebilirim. E, ne anlamda? Yani bu şeyler... Siyasidir. Hı hı. Yani burada sadece bir edebiyat hı hı. Yani aynı zamanda siyasi bir ideoloji vermek üzere kurulmuştur bunlar. Bu hani nation building bir ulus inşa etmenin en önemli şeyi yüksek öğrenim kademesinde tarih ve edebiyat bölümleridir. Dolayısıyla yani o bölümlerin kendi benimsedikleri... anlayış çerçevesinde şey yaptıkça devam ettikçe bu bizim gibiler oraya girmez işimiz yoktur ama yani işte sonuç olarak hayat böyle şeyi kabul etmiyor yani öyle katı sınırlar şunlar bunlar insanlar kaçamak yapıyorlar ya yani şu oluyor bu oluyor falan yani bu ikinci anlamda beklemediğim bir şey değil yani bunların Hı -hı. olabileceğini düşünüyordum. Evet. Evet, bu programın da sonuna geldik. Teşekkür ederiz her ikinize de. Hoşçakalın, görüşmek üzere.